Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselamu ala nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmid din. Ema ba'd. 71. baba geçiyoruz. Babut tevazu'i ve haftil cenah li'l mu'minin. Hemen nereye şey Muhammed rahmetullah? Tevazu babına geçti. Mütevazi olmak ve müminlere kanat germek babı. Allah Teala diyor ki: "Vakf jet جناحه حكل Ey peygamber, ne yap? Sana tabi olan, sana iman eden müminlere karşı kanatlarını ger. İndir yani. Ama kafirlere karşı, az sonra da gelecek, hadislerde de gelecek. Ne yapacaksın? İzletli olacaksın. Dik olacaksın. Onların karşısında ne durmayacaksın? Böyle zeril durmayacaksın. Ya ayuhellezina amenu men yirtaddenkum an dinih fesawfa yati lahu qawmun yuhibbu huma allah Allahu teala diyor ki bizlere Maide suresi 54'te. Ey iman edenler sizlerden kim dininden ayrılırsa, mürtet olursa Allah Teala'nın ihtiyacı yok. Allah Teala öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Çok bu ayette yani sebepten birisini sözünü Ne diyor? Ben diyor bu ayeti okuyunca edek ne zannederdim? Önce kulun Allah'ı seveceğini, sonra da Allah'ın ona binaen kulu seveceğini sanardım. Halbuki diyor neymiş? Allah önce sevecek ki kulu kul da ne yapsın. Allah sevesin. Yuhibbuhum. <gülüyor> Allah Teala sizlerden sizler Allah'ın dininden ayrılırsanız, yüz çevirirseniz, mürted olursanız, ayrılırsanız Allah öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever, onlar da sever. Ve birçok ayetlere bakın. Ne var? Mesela radiyallahu anhum, radu an. Allah onlardan razı oldu, onlar da Allah'tan razı. Oldu. Yani önce Allah Teala razı olacak ki senden sen ne yapacaksın? Onun razı olduğu hayatı yaşayacaksın. Önce Allah seni sevecek ki sen de Allah Teala'yı sevmeye muvaffak olacaksın. Diyor ki şey İbn Üseymin Allah'ı sevmenin diyor bazı alametleri vardır. Her iki yönden yani Allah seni seviyorsa, sen de Allah'ı seviyorsan Allah seni öyle Amellere muvaffak kılır ki bunun bazı alametleri vardır. Sen buradan anlayabilirsin. Senin Allah'ı sevdiğini ve Allah'ın seni sevdiğini. Diyor ki öncelikle ne yapacak bu kul? Allah'ı zikrine devam edecek. Sen Allah'ın kulu olarak şöyle bir kendine bak. Allah'ı zikretme hangi konumdasın? Tembel, gevşek bir pozisyonda mısın? Kafil bir pozisyonda mısın? Ya da Allahu Teala'yı zikretmeye, Allahu Teala'nın kitabını okumaya beş vakit namazını cemaatle camide kılmaya, gecenin bir vaktini ibadete ayırmaya muvaffak bir kulumuz. Bunlar neyin göstergesi? Muhabbetullah. Allah'ın seni sevmesini, senin de Allah'ı sevmenin neyi? Bir göstergesi diyor. Yine diyor allah Teala'nın sevdiği şeyleri sever, sevdiği kişileri seversin, seversen bu da bir alamettir diyor. Ve diyor ki kul şunu bilecek. Şu pozisyonda olması gerekiyor diyor i Öteyimin Rahim'in Hayra karşı, ibadete karşı, itaate karşı kul ne olmalı? Çok hırslı ve gayretli olmalı ve süratli olmalı. Yani o anda o hayrı ne yapacak? Kul yapacak. İbadetse ibadet. Değil mi? İlim talebi ise ilim talebi. Bilecek ki Şehr İbn diyor. Bilecek ki allah hala Teala şöyle buyuruyor. Kutça peygamberin diliyle. Kim bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Böyle düşünmesi gerekiyor. Kul öyle bir pozisyona gelecek. O hale gelecek. Allah sevgisi kuluna yapacak bu şekilde az İşte allah hala Teala öyle bir topluluk getireceğim ki diyor. Bunlar diyor. Alel Müminlere karşı nasıl davranırlar? alçak gönüllü. Yani müminlere karşı yumuşak gönüllü. Onları kazanmaya çalışan. Her yönden yani muhalif dahi olsa geçen bir hoca da dediği gibi sokakta yanan bir insan gördüğün zaman ne yaparsın onu <gülüyor> suyla söndürmeye çalışırsın ateşini. E bu adam öyle bir itikat üzerine ki öyle bir hata ve dalalet üzerine ki bu adam bu itikat ve dalalet üzerine öldüğü zaman nereye gidecek? Ebedi mi cehenneme gidecek? Ona da ne yapacaksın? Aynı davranışta, muamelede davranacaksın. Ama aynı zamanda اَعِزَّتِنْ عَلَى kafirin, Kafirlere karşı da o müminler nasıldır? Dururlu, <gülüyor> şiddetli. Aley Aleyhisselam ne diyor? Yahudi ve Hristiyanlara selamdan başlamayın. Onlara karşı selam sabah yok. Onlar veriyorsa vâleykum diyeceksin. Vattarruhum ilâ ad yakıt Onları yolun en kenarına itin diyor en kenarından yürüsünler. Çok ihtiram etmenin bir anlamı yok. Çok saygı duymanın bir anlamı yok. Niye? Çünkü onlar Allah'ın buz ettiği insanlar. Sen de ne yapacaksın onlara? Bu manada buz edeceksin. Bu manada buuz edeceksin. Allah Teala diyor ki: "Ya ey insanlar, inna halaknakum min zekerin ve unsa." Ey insanlar, bizler sizleri nereden yarattık? Min zekerin ve unsa. Yani insan allah Allah Teala burada haddini bildiriyor. Yani Kibirlenmenizin bir gururu yok. Yani iki tane şeyden yarattık sizi. İki tür. Ve siz baktığınız zaman çevrenize değil mi? Baktığınız tür olarak hani belgesellerde neler var mesela penguenleri inceliyorlar, fok balıklarını inceliyorlar. İşte değil mi? Aslında insan tür olarak da baktığınız zaman Allah Teala öyle bir şekilde yaratmış gibisi. İki aciz yarattık. İki ayrı tür. İnsan erkek ve kadından ne yapmış yaratılmış. Böyle de devam ediyor. وَجَعَلْلَاكُمْ شُبُعْ شُعُوبًا ile Sizleri nasıl yarattık? Milletler olarak, halklar olarak yarattık ve kabileler olarak yarattık. لِتَعَارَفُ <gülüyor> Ne için? Birbirinizle tanışmanız için, değil mi? Adam kalkmış içinden geliyor, sen kalkmışsın buradan, Türkiye'den, Suudi Arabistan'a gidiyorsun. Ve tanışıyorsun, oturuyorsun, bir muhabbet hasıl oluyor. Ama önemli olan ne? اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ Etkâkum. Sizlerin Allah katındaki en değerliniz kimdir? Takva sahibi olan. En çok takvalı olanınızdır. Yani üstünlük nerede arkadaşlar? Takvalı. Bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlığın efendisi. Değil mi? Ama neydi? Koyun çabanıydı. Öyle değil mi? mütevazi Bundan yerinmiyor aleyhissalatü mesaf. Sahabeler söylüyor. Sen de mi Allah'ın Resulü çabanlık yaptın? Ne diyor? Evet ben de diyor. Mekke'de ne yaptım? Mekke halkının Hayvanlarını otlattım. Yani önemli olan takvalı olmak arkadaşlar. Hani dedi ya, demin hadislerde geliyor. Konuştuğu zaman sözü dinlenmeyen diyor aleyhisselat. Öyle insanlar var değil mi? Diyor ki bir hadisede. Üstü başı dağınık yani gariban, miskin, yoksul, tozlu. Lev <gülüyor> Allah alallahile eberra. Şayet Allah'a Allah adına yemin etse... Allah onun yeminini ne haber? Evet. Yerine getirir. Öyle kullar var. Aleykum <gülüyor> salamun <gülüyor> <gülüyor> Burada İmam Neb-i Rahmanullah Araf suresindeki ashabul ül Araf'ı diyor Biliyorsunuz. Hasenatı ağır basan kullar Allah beni ve sizleri onlardan eylesin. Cennete girecek. Seyyiatı günahları ağır basan kullar Cehenneme girecek. Terazi'de de hasenatı ve seyyiatı eş gelen, eş değer olan kullar olacak. Bunlar nereye gidecek arkadaşlar? Araf. Kur'an'da bununla alakalı büyük ve uzun bir ne var? Sure var değil mi? Nihayet sure var. Araf suresi. Araf kelime manası olarak Arafat da buradan geldiğini söylüyor ilim ehli. Kelime, dilciler, nahiyciler. Horozun da mesela ne deniyor ona? İbine. Arapça deniyor ki Erfe. Yani yüksek olan bir şeye, bir şeyin kökü nereden geliyor? Arafa'dan geliyor. Arafat da yüksek bir yer olduğu için oradan sonrası ne artık? Taif zaten. Yükselmeye başlıyor. Arafat denmiş. Araf niye Araf diye isimlenmiş? Çünkü yüksek bir yer. Oradan kimleri görüyorlar buradakiler? Hem cennete gelenleri görüyorlar hem de cehenneme gelenleri görüyorlar. Ama sonuçta ne olacak bu kimseler? Şeyh Salih <gülüyor> el-Useymin dediği gibi cennete. cennete girecekler. Cennete girecekler. Diyor ki Allah Teala "Ve nâdâ ashabul a'râf ricâlen ya'rifûnehum O A'raf'ta bulunan o tepede bulunan insanlar seslenecekler. Simalarını, tiplerini tanıdıkları kimselere. Dünyada tanıyorlar. Bunlar cehennemi hak eden insanlar. Ama dünyada ne yapıyorlar? Bunları tanıyorlar. Diyecekler ki Sizin kalabalığınız sizin cemaatiniz, topluluğunuz ve para, mal, mülk toplamanız bunların hiçbirisi de fayda vermedi. Şimdi bakın ne yapıyorlar? Tepeden bağırıyorlar. Hani senin kabilen vardı, aşiretin vardı. Bürokraside tanıdığın insanlar vardı. Kalabalıksın değil mi? Para toplamışsın. Mi? Zenginsin. Ve kibirlenmişsin. Diyor ki bu Araf'takiler. Kibirlenmenizin, mal toplamanızın, mülk toplamanızın hani size hiç faydası olmadı. Yani orada hem Allah Teala biliyorsunuz cennetliklere bağırıyor, gazap ediyor. Hem de melekler kötü davranıyor. Hem de bakın Araf'taki tepedekiler sesleniyor onlara. Hani nerede sizin topladığınız mal mülk? Hani kibriniz, yukarıdan bakışınız. Değil mi? Hâlâl, Lâdin, aqṣamtum, la yanalhumullah <gülüyor> Diyor ki, Arap Suresi. Hani sizin şu dalga geçtiğiniz Hani birçok ayette ne yapıyor bu cehennemlikler, kafirler? Müminlerle dalga geçiyorlar, değil mi? Gülüyorlar. Alaya diyorlar, oturuyorlar, dalga geçiyorlar. İşte Arap Suresi'nde de diyor ki Allah Teala, o ashab, araful ashabul araf, araf'ta olan insanlar diyecekler ki, hani. Sizin hani yemin ettiğiniz bunların, bunlar Allah'ın rahmetine kavuşamaz. Bunlar da cennete giremez. Diye söylendiğiniz, konuştuğunuz insanlar var ya bakın onlar hakkında Allah-u Teala ne diyor? udhulul cenne, cennete girin diyor. لَا aleykum عَلَيْكُمْ la أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ Size artık bugün bir korku yoktur. Bugün artık bir hüzün de yoktur. Diyor Allah onların hakkında diyor. Yani demek ki kibir, gurur, mal, Mülk ahirette hiçbir şeyi yok bunun insana. Hiçbir faydası olmayacak. Aleyhisselam birçok defasında asabına ne diyor? Sizler diyor Adem'densiniz. Adem de topraktan bitti. Adem de topraktan. Evet. Bir hadis alalım. Hayat i̇bn Himar radıyallahu anh قال, قال sallallahu aleyhi ve sellem Allah evha Diyor ki Allah Resulü Allah Teala bana vahyetti ve dedi ki ne yapın? Mütevazi olun. Yani Allah Teala bize aynen bunu emirle yakışan. Mütevazi olun. Mütevazi olun. La hatta la yefhara ahadun ala ahad Ta ki kimse ne yapmasın? Kimseye karşı büyüklenmesin. Övünmesin. Yani kimseye üstten bakmayacaksın arkadaşım. Ben şöyleyim, ben böyleyim, yok. Ancak üstünlük neydi? Takvada. Haftada, yedi günde bir hatim yapıyor musun? Geceleri teheccüd kılıyor musun? O zaman üstünsün Allah'ın izniyle. Ama yok ben İstanbul'un göbeğinde yaşıyorum, şu sülaleden geliyorum, bu aileden geliyorum. Tamam mı? Ya bu işte bak, çerde, gece konuda yaşıyor, çadırda yaşıyor. Ya bununla aynı ortamda oturmak ya bu adamın üstü başı kokuyor. Değil mi? Allah Teala diyor ki bu peygamber diyor ki bana Allah vahyetti. Neyi emretti? Vahyederek mütevazı olmanızı emretti. "Vela Kimsenin de kimseye zulmetmesini izin vermedi. İkinci hadis Ebu Hurayra hadisi ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ma naqasat sadakatu min mal" Sadaka insanın malından hiçbir şeyi eksik <gülüyor> Etmez eksiltmez. Bilkis ne var o? Artar. Ve mezzed Allahu abden bi affin illa Bir kul affettiği sürece Allah onun neyini arttırır diyor? İzzetini arttırır. Yani sen affettikçe bil ki Allah seni neyini arttıracak? İzzetini arttıracak. Ve <gülüyor> ma tevadağa ahadun lillah. Kim de diyor Allah için. bakalım yani Allah için mütevazi olursa. Ne yapar Allah Teala onu? Rafa'ahullah. Onun makamını yükseltir. Her şeyi yükseltir. İnsanlar ona daha çok saygı duyar. Bakın, bu kitabın şerhini yapan İmam Şeyh Salih el-Useymin rahimehullah çok mütevazi bir adam. Orada Suudi Arabistan'ın Necid bölgesinde bir köy denilecek bir yerde yaşıyor. Sürekli bunun oraya çağırıyorlar. Niye? Gel Büyük alimler heyetinde, kurulunda ne yap, bulun, fetva ver. Ama kendine bir yol çizmiş. O köy gibi olan bir yerde ne yapacak? İlim okutacak. İnanın arkadaşlar, bugün Endonezya'dan, Endonezya gittiğiniz zaman, Yemen'e gittiğiniz zaman, Amerika'ya gittiğiniz zaman, İngiltere'ye gittiğiniz zaman, Pakistan'a gitti, dünyanın birçok yerinden öğrenci var. Diyor ki biz Çeksalal Oseymini gördük. Böyle bahsediyorlar. Onun din, onun, o, o, o köyüne gittik, o şehrine gittik, o köy, denili, köy gibi olan kente gittik. Orada bir sene kaldık, iki sene kaldık, üç sene kaldık. Bununla ne yapıyorlar? İftihar ediyorlar. İlim talep ettik diye. Ve o bölgeden çıkmamış olmasına rağmen, yani çıkmamış derken orada ilim talebeleri yetiştirilmiş olmasına rağmen bakıyorsunuz ki koskoca Suudi Arabistan kralı gelip ne yapıyor? Evinde onu ziyaret ediyor, kahve içiyor. Niye? Çünkü Allah için mütevazı olursan, Allah için mütevazı, Allah seni ne yapar? Yükseltir. Allah razı senin eksaltır. Enes bin Malik radıyallahu anhu قال: "إن min الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله Enes şimdi peygamberimizden bahsediyor. Ki Enes bin Malik de çocuk biliyorsunuz. O peygambere hizmet eden, o dönemi yaşarken çocuk olan bir sahabe. Diyor ki Medine'nin diyor sokaklarında diyor gezen diyor küçük çocuklar vardı oynayanlar. Kızlar, kız çocukları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geçerken görürlerdi, elinden tutarlardı peygamberimizin. Ve o kız diyor Peygamberin elinden tutar, peygamberimizi istediği, götür, istediği yere götürür yani. Küçük kız, tutuyor peygamberimizin elinden, peygamberimiz de onunla çocuk oluyor. Aleyhisselatü vesselam. Ve ne yapıyor? O kız çocuğuyla birlikte kız çocuğunun götürdüğü yere gidiyor. Tevazuya bakın arkadaşlar. Değil mi? Şimdi bizde böyle ne var? Baktığın zaman yani çocukla, şimdi vakit geçireceğiz. Yani. Enes yine rivayet ediyor. Ennehu merre ala subyan feselleme aleyhim. Peygamberimiz diyor, bakın, Enes'in de demek ki çocukken dikkatini çekmiş. Aleyhisselatü Vesselam'ın olan davranışı. Diyor ki, bir topluğa yanına geçerken Peygamber çocuk topluluğu, küçük çocuklar oynuyorlar. Onların yanından geçerken Aleyhisselatü Vesselam, selam verdi. Onlar. Esselamu Aleyküm dedi. Ve diyor, Peygamber Aleyhisselam bunu hep yapardı. Tevazuya bakarlar. Sen de ne yapacaksın? Bu bir davet aynı zamanda. Mahallelerden geçerken bakkalına selam ver. Küçük çocuklara selam ver. Değil mi? Esnafa selam ver. Eşine dostuna selam ver. Dur onlarla konuş. Ve bunu yaparken de peygamberin sünnetini tatbik ettiğini bil. Annel Esvet ibn i Yazid <gülüyor> su'ilet Aişe tur anha mâ kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yasnâ ufî beyti. soruyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde nasıldı? Ne yapardı? Diyor ki Ayşe, Kâne yekunu fî mihnet-i yani hidmet-i Evinde hanımıyla ile birlikte ev işleri de yapardı. Fe izâ hadarat-ı salâhâ harac eyle sana. Namaz vakti geldiğinde de namaza çıkardı. Yani evine yardım ediyor. Ama bu sadece hani günün tabiriyle kadınların istediği erkek modeli anlamına gelmesin. Yani şu manada. Haram gördüğü zaman şimdi ne yapayım? kadınlar bunu kullanarak ne yapıyorlar? E ee, işte anlayışlı ol biraz. Evet televizyon da alalım. Beraber dizi film de seyredelim, değil mi? Ondan sonra. Ya şimdi namaz şimdi namaza da gitmesen de olur evde kal. Böyle yok. Evet. Evde Bir birey olarak, evin erkeği olarak evin işlerinde yardım eden bir baba. Ama aynı zamanda Allah'ın haramları çiğnendiği zaman tavizsiz bir baba. Yani Peygamber aleyhisselatü vesselamın tevazuluğu bu, bu şekildeydi. An abi rifa'a temimi usayyid radıyallahu anh'u kal, intehaytu ila rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem yaktub. Diyor ki bu sahabe, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbedeydi. İnsanlara hutbede ne yapıyor? Konuşuyor, anlatıyor. Dedim ki diyor ya Rasulallah. Peygamberimizin sözünü kesiyor. Rajulun gari diyor ki sahabe bu adam diyor sana geldi dinini öğrenmek istiyor dini hakkında hiçbir şey bilmiyor. Fakabelaleyhi Rasulullah sallallahu alaihi hatta peygamberimiz bunu duyunca hutbeden iniyor sahabeye doğru gidiyor. Futuya bir <gülüyor> kursiyin fakat alayi. Peygamber'e bir tabura getiriyorlar, oturuyor. Bu adamdan başlıyor konuşmaya ne Tabi alimler diyor ki, yani bu bu hadis şuna delil olmaz. Mesela maslaha amme denen bir şey var. Sen insanların umumuna bir şey anlatıyorsun. İnsanların hepsini ilgilendiren, hepsinin faydası olan bir mesele var. Onu kesmezsin. Bir kişinin özel bir hususu bir şey için meselesi için. Ama o kişi sana gelip de o umumu ilgilendiren o orada bulunanları ilgilendiren, onların faydasına olacak bir şey sorduğu zaman ne yapabilirsin? Devam ettiğin konuyu kesip ona cevap verir gibi yapıp umumun, halkın da ifade, istifade etmesini sağlayabilirsin. Peygamber Aleyhisselam bırakıyor hutbeyi insanlarla konuşurken Ebu Rifa'a geliyor. O da güzel bir uslupla soruyor. Raciulun, garibun diyor. Garip bir adam geldi. Ey Allah'ın Resulü yanında. Dinini bilmiyor. Dininin hakkında sana soru soruyor. Peygamberimiz de kaçırmak istemiyor onu davet yani. Davet. Aleyhisselatü vesselam bırakıyor hutbeyi gidiyor. Ve ce'ale yuallimuni yuallimuni mimme allemehullah. Diyor ki sahabe bakın. Hafızada kalan şeye bakın. Allah'ın ona öğrettiklerini bana öğretmeye başladı. Anlatıyor. Şöyle yap. Böyle yap. Şöyle yapmalısın. Sımmetâ khutbetehû ve atam ağrısı. Sonra diyor bana dini anlattıktan sonra gitti hutbesini tamamladı. Hutbesini bitirdi. Aleyhissalatu vesselam. Tövazu, mütevazi. Enes radıyallahu an, "Enresulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana ıza akale ta'âmen lâ'ika asâbi'ahu's selâs." Diyor ki Enes peygamber aleyhissalatu vesselam yemek yediğinde ne yapardı? Yemek yediğinde eliyle yerdi biliyorsunuz Üç parmağıyla ve üç parmağını yalardı. Üç parmağını ne yapıyor? La'iqa. Yalardı. Tabi bugün yani doktorlar artık tıp konuşuyor, bilim konuşuyor bununla alakalı. Çünkü parmakların ucu vücuttaki yağ oranının en az olduğu noktalardan bir tanesi. Yani bu ne demek? Buraya dışarıdan gelen sıvıların buradan girmesi ve içeriden salgılanan sıvıların çıkmasının en kolay olduğu noktalar. Onun için diyorlar ki, bir yerde görmüştüm, banyoya girdiğin zaman veya denize girdiğin zaman, suya girdiğin zaman en önce vücudundaki buruşan yer neresi? Parmak uçları. Niye? Çünkü orada yağ oranı az olduğu için oradan vücuda ne yapıyor? Sıvı daha çok temas ediyor, daha çok giriyor. Orayı ne yapıyor? Buruşturuyor. Diyorlar ki, bugün bilim de bunu konuşuyor, insanın e, yemek yediğinde tükürüğüyle temas ettiği zaman bu elleri, parmakları oradan bir ne oluyor? Salgı salgılanıyor. Ve bunun hazmetme olayına midenin hazmetme olayına faydası olduğunu söylüyorlar. Yani Bunu da ne yapmış olduk? Öğrenmiş olduk. Ve izâ sakata lukumetu ahadikum peygamberimiz diyor ki sizlerden birisinin diyor elinden bir şey düşerse yere vel yumit anha ezzâ Yere düştüğünde ona ulaşan bir pislik varsa onu ondan gidersin. Tamam mı? Ve <gülüyor> liye'kulhe onu yesin. Ve la yedahha şeytan. bunu şeytana bırakmasın. Yani şeytan da biliyorsunuz insanla birlikte yiyebiliyor. Bazı kardeşlerimiz var konuşuyoruz mesela adam diyor ki ya ben diyor yani e, bu hadisleri bilmeden önce diyor çok acayiptir diyor. Ve onun kibir olduğunu da anlıyorum şimdi. Bende o kibir varmış diyor. Yani birisi diyor, ekmeği tutup diyor koparırsa o ekmekten yiyemezdim ben diyor. Kardeşim de olsa, arkadaşım da olsa diyor. Bırak onu. Peygamberimiz diyor ki yere düştüğü zaman ne yap? Onu al. Işte. Bugün doktorlar bugün gidin hastanelere. Allah size düşürmesin. Aileniz, oğulun, çocuğunuzu. Orada insanlar öyle bir hale gelmiş ki artık oturduğu yere oturmadan önce poşet koyup üzerine oturuyorlar. Yani obsesif, komposif diyorlar buna. Böyle öyle hal almışlar ki. Adam ellerinin sürekli kirli olduğu anlamda. 10 dakikada 10 defa elini yıkayan insanlar var. İnanın şu peygamberin söylediği sözleri doktorları. haberde Ya haberdarlar ya değiller. Diyor ki al diyor, yemek yere ekmeği düşür yere diyor. Tozlu da olsa diyor, ye diyor, kendini alıştır diyor. Üfle diyor onu. İşte diyor, ellerini yıkama diyor. Çünkü insanlar bu derece hassas olunca ne oluyor? Hastalara kapılıyorlar. Bir de bu boyutu var işin. Wa amara antus latas kas a ve Peygamberimiz diyor şunu emretti Enes. Kas'a ne demek kas'a? a? Kap. Bir, bir kap. Sünnete göre yani Peygamberin sünneti neydi? Tek bir kaptan yemek emmesi. Ama şimdi batılı laşmanın bir göstergesi nedir? Herkes ayrı tabakta, Hatta tabak, tabak içinde tabaktım. Üç tane tabak var. Hatta şey, Mokbil Rahimahullah'ın, Allah'ın öğrencilerinden bir tanesi İngiltere'ye gidiyor. Orada gözlemliyor insanların, Müslüman olan insanların da sofralarındaki Batı adesinin, zaten Batı orası yaygın olduğunu. Orada Peygamber'in yemek yeme adabı ile alakalı 40 hadis derliyor, yazıyor. Değil mi? Şimdi bize tabak üstüne tabak. Beş tane tabak var. Kat kat böyle. Peygamberimiz de ki nabın O tabağı da yalayın. Temizleyin o tabağı yani. Bırakmayın onda bir şey. <gülüyor> Zira yemeğinizdeki bereketin nerede olduğunu siz bilemezsiniz. Bakın bunlar hep tevazu ya. Yani geçen lokantada bir yerde çorba içiyoruz. Baktım kaşıklan bitmeyecek çorba. Aldım şeyi elime. İçerken yani bir şey geldi bana Dedim Acaba başkaları bakıyor mu yani? Bakarsa ne oldu? Bakarsa baksın yani. Artık ne var? Herkesin her şeyi özgürce yaptığı bir dünya var değil mi? Öyle diyorlar. Bunu o şekilde anlatmıyorlar Tabi al, kafana dik, parmağını yala, Değil mi? Evet. Ebû Hurayra radiyallahu anh anlatıyor. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kal, Ma illa al Allah hiçbir peygamber göndermemiş olsun ki o peygamber koyun çobanlığı yapmış olmasın. قال صبو أنت سنده می فقال نعم كنت ارعاها على قراريطه لأهل مكة. حضرت geçti dediniz. diyor ki Hazreti mesela bir hadiste لو <gülüyor> ضعيت الى كراع او ذراع لاعجبت. Şayet diyor, bir koyunun ayağına, koluna yani koyunun biliyorsunuz 4 tane ayağı var. Genelde oralarda ne olmaz? Et olmaz. Kaynatırsınız suda en fazla olsa olsa çok iyi biliyorsan elle paça yaparsın çok iyi bilmiyorsan böyle su renginde bir şey çıkar. Aleyser-tosalam diyor ki, şayet diyor ona davet olunsam ben insanlar gel koyun ayağından yapılmış yemeğe davet etse de ne yaparım diyor le eceptu O davete icabet ederim. Mesela o değil Mesela senin ne davet olduğun değil, kuzu çevirmek kebap değil arkadaşlar. Davete icabet et. Mütevazilik bu. Yani ev sahibi olarak da mütevazı olacaksın. Davetli olan olarak da misafir olarak da mütevazı olacaksın. Yani bir gün biz beş arkadaş, Şam'ın bu sıra kenti var. Peygamberimizin de rahip Buheira denilen rahiplen karşılaştığı, değil mi? Küçük yaşta amcasıyla gittiği bölgeye gittik. Çok tarihi bir yer oldu. Hala insanlar orada böyle o 1000 yıllık, 1500 yıllık yapılar içinde, 2000 yıllık yapılar içinde yaşıyorlar böyle. Oraya gezmeye gittik. Yani orada ne var? İşte antika tiyatro var. Ondan sonra böyle hani bizim Efes tarzı Ege'deki Efes yapıları var ya onun gibi bir yer var. Dedik, gidelim görelim. Ondan sonra şeyde bir arkadaşımızla karşılaştık. Okuldan bizim sınıfımızdan arkadaşımız orada yaşıyormuş ailesi. Dediler ki sizi bu akşam kesinlikle evde misafir edeceğiz. Buyur. Yani yalvarıyorlar bize. Ondan sonra işte yadık bizim dönmemiz lazım. Yurtta kalıyoruz, içeri işte yatsın sonra gitmemiz lazım, gidemezsek Şam'a da bir buçuk iki saat, işte şey olur, yanlış olur, ceza yeriz. Tabii yurt, yurttaki kurallar da şey sıkı kurallar. Ama bunlar da öyle bir ısrar ediyor ki, yani sanki 15 yıllık akrabayız, 15 yıldır görüşmüyoruz, yani o gece illa orada kalacağız, hasbihal edeceğiz. Bir arkadaşımız Ukraynalı bir tanesi Tacikistan'da bir tanesi Afrikalı beş kişiyiz. Dedi ya tamam o zaman kalalım dediler dedik ama yani arayın siz konuşun yurdu yani. Burada bizim misafirlerimiz diye. Tamam dedi. Aradılar okulla konuştuk, konuştu okulla konuştular izin aldılar bize. Evlerine bir gitti ki iki tane tabii eski yapı yani 1000 ya, bu taş örme. İki tane büyük odası var. Evde de 3-4 tane aile var yani. Baba var, çocuklar var, gelinler var. Tabi biz misafirler olunca o büyük odaya girdik. Onlar öbür odaya gittiler. Evin içine girdik. Gariban bir ev. Hani yani böyle bu kadar ara ne bekliyorsun diyorsun ki herhalde evde böyle ne var bir yani hazır çorba var yemek var, et var, kebap var değil mi yani? Ondan dediler yemek yiyelim tamam. Bizim önümüze bir zeytinyağı getirdiler şöyle. Bir de ona banmak için baharat, birkaç baharattan oluşmuş bir şey. Birkaç marul, Birkaç tane kuru ekmek. Ondan sonra biz böyle birbirimize bakıyoruz arkadaşlar da filan böyle. Yedik elhamdülillah. Ondan sonra işte yatak matak getirecekler. Böyle yer yatakları. Çok da yok yani öyle. Ondan sonra sabah namaza yattık orada tabii. Evde fareler filan dolaşıyor böyle. Ondan sonra yattık. Sabah namaza kalktık gittik. Hazreti Ömer camisi var. Hazreti Ömer yaptırmıştı onu. Baktık böyle insanlar namaza gidiyorlar. Sabahın körüne kalmışlar. Evin o amcası, yaşlı erkeği namazdan döndük, ateşi yakmış, kahve, Arap kahvesi filan pişiriyor, pişiriyor böyle. Evet. Buyurun buyurun diyor böyle. Kahve, acı bir kahve. Yanında verecek ne hurma var ne tatlı var yani. Biz orada onu gördük. Yani insanlar mütevazi, İnsanlar da böyle hani bizim şu anda evlerimizde olduğu gibi misafir gelecek diye eşyasından Utanan, perdesinden utanan, tabağından utanan, çay bardağından utanan bir topluluk yok. Doğal insanlar. Ama sabah namazından hepsi camide. Yollarda böyle kadınlı erkekli. Görüyorsun böyle kadınlar erkek gibi camiye gidiyorlar böyle. Şaşırdık kaldık yani. Bizde ne var? Bizde evin hanımı misafir gelecekse o günün sabahından erkenden kalkar. Normalde kocası için erken kalkmaz. Çocuk çocuk için erken kalkmaz değil mi? O gün misafir gelecekse dokuzda kadın kalkar. Tatlısını yapacak, yemeğini yapacak. Ondan sonra perdeleri yıkayacak, ütüleyecek. Bütün ev halılar yıkanacak. Herkes kendi evini şöyle bir gözünün önünde getirecek. Öyle değil mi? Ondan sonra yemekler hazırlanacak. O akşam misafir gelecek. Tabaklar, çanaklar. Yani olduğunca ne göz gözükme gayreti var? Yani <gülme> noksansız gözükme. Olduğunca mükemmel gözükme gayreti var. Ondan sonra misafirler gidecek. Tabiri caizse evin hanımı pert olmuş olacak. 3-4 gün, gün yine yatacak. Gece namazları yok, oruç yok. Belki sabah namazlarına zar zor kalkılacak. Bunun da misafir ağırlamak olacak. Maalesef. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki beni diyor koyunun ön kolunu arka koluna açarsanız ona ne yaparım? İcabet ederim. Hatta sahabeler diyor ki rivayet sahih. Misafire tekellüf etmekten. Ne demek tekellüf etmekten? Yani aşırı bir şekilde hazırlanmaktan. Bu bahsettiğimiz şekilde. Yani olduğunun dışında hazırlanmaktan nehyolunduk diyor sahibiler. Rivayet sahibi rivayet. Yani misafire tekellüf etmekten külfet. Türkçe'ye külfet diye geçmiş. Külfetle hazırlanmaktan nehyolunduk. Apaçık şekilde ortada arkadaşlar. <gülüyor> o, neyse o yani. Evet. Yani başka bir anımız anlatalım. Şam'la alakalı. Bir hocamız vardı. Perşembe günleri sabah namazından sonra evine gidiyorduk. Hadis okuyorduk onunla. Bize tabi ders okuturken ne yapıyordu? Mitki çayı veriyordu her gittiğimizde. Oradaların içmiş olduğu bir şey var. Melisa diyorlar. Oğuz otu, çayı. Onu ikram ediyorlar. Dersten sonra içiyoruz birer bir bazı çayla gidiyoruz. Tabi iki adamın evi dediğimde yani inanın 35-40 metre, metrekarelik bir ev yani. İki tane odası var. Biz gelmeden önce çocukları kaldırıyor mesela, sabah namazında gidiyoruz. Küçük çocuklarını kaldırıyordu. Öbür odaya geçiriyordu. Biz o çocukların yattığı odada dersimizi yapıyorduk. Sonra çay veriyordu birer bardak. Ondan sonra tekrardan geri dönüyorduk. Hoca bir gün bize sabahın şey getirdi, tabakta yıkanmış marul. Sabahın körü, namazdan sonra. Dedi ki ya bu ne böyle? Dedi ya arkadaşlar kusura bakmayın. Tüpümüz bitti, dedi. alamadık utandık size bir şey ikram etmemekten. Ev, evimizde de bu vardı, bunu verdik. Çok hoşumuza gitti bizimle. Sadelik yani. Böyle olması lazım Müslümanlar arkadaşlar yani. Evet, velahu eh diye ileye ziraun veya kura laqabilt. Bana diyor bu hayvanın kolu, bacağı hediye olsa, edilse ne yaparım, ben bunu kabul ederim. şimdi ya ne var insanlarda? Ya bize işte adam kurbanda et getirmiş ama Hayvanın da yağını vermiş kardeşim ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> en kötüsünü vermiş değil mi? En kötüsünü bana vermiş. Halbuki ailesiydi. Mütevazı oldu ya. Evet. Son hadis. Bu hadis de arkadaşlar çok önemli bir hadis. Enes radıyallahu anhu rivayet ediyor. Diyor ki: "Kânet nâqatu Rasûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem el el-aḍbâ' bir adeti bindiği hayvanlara ve kullandığı silahlara ne yapardı? isimler verirdi. Mesela devesi var. Al-Adba. Bir tanesi var. Ne adı? Al-Kusua. Bu hayvan, Al-Adba çok hızlı koşan bir deve. İyi koşuyor, iyi gidiyor. Kimse de yarışta geçemiyor onu. Yani eski diyor ki, yani çok az geçiliyordu yani. Feca'a Arabiyyun ala ka'udin lahu bir tane Bedevi geliyor devesi üzerinde. Deve de öyle ânsan bir deve değil, küçük bir deve yani. Fe <Sessizlik> sabaqaha peygamberimizin devesiyle yarış yapıyor ve deveyi ne yapıyor? Geçiyor yani. El adba peygamberin devesi yeniliyor, mağlup. Fe şaqqa ذلك ala'l Bunu sahabe'ler kaldıramıyorlar pek yani. Şaşır, yani Şaşırma nedeni ağır geliyor bana. Yani. yani peygamber peygamber tevesi geçiriyor. Peygamberimiz bunu fark ediyor hemen. Sahabelerin yüzlerinden okuyor. Diyor ki peygamberimiz "Hakkun alallahi en la yertefi'a şey'un mined dunya illa vada'uhu." Bu dünyada her yükselen şeyi Allah-u Teala'nın yere koyması, o yüksekliğinden indirip yere koyması Allah'ın üzerine bir haktır. Yani buradan ne anlıyorsunuz arkadaşlar? Ne anlıyorsunuz? Dünyada yükselen ne varsa yükselen ne varsa o elbette bir gün nedir? Aşağıda olacaktır. Dünyaya ait her şey bakın. Özellikle dünya malına bakın. Çevrenizdeki insanlara bakın. Ya adam 10 sene önce diyorsun vay be. Adam neydi? Şimdi bakıyorsun adam bitmiş ya yerlerde. Değil mi? Yani Dünya ile alakalı bakın, sağlık, sıhhat, güç, kuvvet, neyse. Özellikle bakın siyasilere, adam konuşuyor, mitingten mitinge koşuyor, değil mi? Hopluyor, zıplıyor, en son bakıyorsun ki böyle çevresine şey gibi bakıyor böyle, bitmiş. 15 kişi koluna girerek yürütüyor adamı. o sen 10-15 sene, 15 sene önce asıyordun, kesiyordun. Demek ki arkadaşlar, insan bunu bilecek. Allah'ın üzerinde bir haktır diyor Peygamberimiz. Bu dünyada yükselen hiçbir şey olmasın ki Allah'ın onu yere koymamak, koymuş olmasın, yere indirmesin. Bu hadis de İmam Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis. Yani bileceksin, sonunu bileceksin. Ne hale geleceğini bileceksin. <gülüyor> Maddi olarak da bunu böyle göreceksin. Hiçbir şey ne değil, baki değil bu dünyada. Bununla etenelim. Önümüzdeki hafta kibrin ve icabın, kendini beğenmenin, ucbın... Ee... Haram olduğu bahsi var. Ne yapacağız? Bunu göreceğiz. Bunun alakalı hadisleri göreceğiz. Bunlar önemli hadisler. Subhanak Allahu bihamdik. Aşadun Lā